1976 numaralı konu, Asım bin Sabit bin Ebi Aklah'ın cesedinin korunması, Hz. Peygamber bir birlik gönderdi, başlarına da Asım bin Sabit bin Ebi Aklah'ı kumandan tayin etti, diye devam eden Hubey bin Adi hakkındaki uzun bir hadis rivayet edilirken Asım, ben hiçbir müşriğin zimmetine girmem, dedi, Asım daha önceden Allah'a ahdetmişti ki, hiçbir müşrik onun bedenine dokunmasın ve o hiçbir müşrike dokunmasın, Böylece Kureyşliler onun cesedinden bir parça getirmek üzere adamlar gönderdiler, çünkü o Bedir'de onların büyüklerinden birisini öldürmüştü, Allah Teala onu korumak için gölge gibi bir arı yığını gönderdi, arılar onu korudular, bunun için arıların koruduğu diye isim almıştır.